yıllarca varoluculukla uğraştık. Şimdi onun devamı gibi sayılan Fransız felsefesiyle, Deride'yle, Levinas'la uğraşıyorum. Haliyle, hakikat konusuna da bu bağlamda yaklaşmak istiyorum. Baştan, son sözüm baştan söyleyeyim. Hakikat bir kavramdır. Felsefe kavram çözümlemesi yapar. Kavramlar da bir icattır. Yani biz kavramları keşfetmiyoruz, icat ediyoruz ve kullanıyoruz. Bu yüzden hakikat söylemi kendi bir din dalı kesiyor çünkü kendisine gönderme yaparak kendisini var kuruyor. Bu dinlerin de yaptığı bir mantıksal hatadır. Şimdi ben de bir metin hazırladım. Bizi verirseniz istematik olmasın bakımından metne biraz bağlı kalacağım. Tabi hocamız da belirtti batı her tarihi, metafizik tarihi sürekli mutlak bir gerçeklik arayışında dola gelmiştir. Bu için böyledir bilemiyorum. Yani felsefe niçin sürekli hakikat peşindedir. Bu ayrı bir sorun. Ama ona da Nietzsche bağlamında değinmeye çalışacağım. Bu araç Parmenides'e deyin uzamıyor. Bilindiği gibi Platon iki dünya ayrımıyla bir anlamda aşkın dediği hakikate ulaşmaya çalıştı. Daha sonraki Hristiyan teolojisiyle bu harmanlandı. Kant duyuların ulaşamayabiliği başka bir dünyanın, numen dünyasının var olduğunu ilan etti. Bana göre tuz biber etti. Yani mutlak bilginin olanaklı olduğu inancı, aşkın dünyanın, <gülüyor> mutlak hakikatinin de umudu o. Belki de bana göre felsefenin günahı burada yapıyor. İnsanda doğruya yönelik, hakikate yönelik, Doğal bir yönelimin olduğunu felsefe rahatsız Yani hakikati istiyorum diyen filozof aslında ne istiyor? Kim hakikati arıyor? Yani görünüşte masum hakikat arayışının altında yatan nedir? Hakikati üreten kimdir? Gibi komplo türünden soruları da sormak gerekiyor. Ve bu sorular sorulduğunda dolayısıyla hakikat din kendisi bir sorunsal hale geliyor. Nietzsche hakikat arayışının bu sorulara bir yanıt anlamında kısmen. Her şeyden önce ağdatılmış olmamak isteğinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Çünkü dünya ağdatıcı ve yanıtıcıdır. Hakikati arayan onu başka bir dünyanın, bir öte dünyanın, bir gerçek dünyanın karşıtı kılıyor. Sanki hakikat hayatta kalmak için ve gelişmek için ihtiyaç duyduğumuz şeylerin bir sonucu toplama. Yani nicelik <gülüyor> değişire, onsuz yaşayamayacağımız bir yanlış. Varoluşun çıkmazları karşısındaki bunu göremeyeceğim. Kendinizi tatlılaştırmak ve olaylamak için hakikate ihtiyaç duyuyoruz. Yani sığınacak bir tür liman hakikat. De Söz gelimi. ahlak genelde bilindiği gibi sürekli hakikate gönderme yaparak hakikati üretiyor. Bir de şu var, her toplum düzeninin kendine özgü hakikati var. Yani çağların ve toplumların da hakikatleri birbirinden farklı. Yunan ve Roma hakikat anlayışları, Hristiyan ve İslam hakikat anlayışları birbirinden farklı. Hakkı kendine özgü bir ahlak üretiyor. Ahlak kendini dayandığı hakikatle meşrulaştırıyor. Ya da hakikat tarihsel olarak belli ihtiyaçlara yanıt olmak üzere oluşturulmuştur. Bu yönüyle hakikat olumsaldır, zorunlu değildir. Bu süreçte bu hakikatlerin oluşumu sürecinde düşünme biçimimiz, o dilsel temsil konusu ve dilsel yapılar temel belirleyicilerdir. Bilindiği gibi bizim düşünme biçimimiz dışsallığa dayanır. Sanki hakikati aramaya kodlanmış gibiyiz. Bu dışsallık yani dışarıda olan, aşkın olan aşkınlıktır. Tanrı, varlık, hakikat bu söz konusu aşkınlığı yanılsamalarındır. Bunlar verili olmaktan çok icatlardır. Aşkının en belirgin ve en genel biçimi hakikattır. Hakikatlerin icadında temsil konusu önemli bir yer tutar. Yani temsillerken belli bir merkezi temel olarak işleyen düşünme biçimini kastediyor. Her şey buradan çıkışını alıyor. Sürekli buraya dönüş veya <gülüyor> gönderme yapılıyor. Bazen buna tanrı deniyor modernize akıl verdir, bazen de bilinçlenmiştir. Anlamın dolayısıyla hakikatin muafirmesi için böyle bir merkez zorunludur. Ya da belirli bir merkezin olmamasında, yokluğunda anlam belirsizleşiyor ve çoğulaşıyor. Anlam denen şey aslında bir sözcüğün diğer sözcüklerle ilişkisidir. Özçe, basitçe budur. Yani, Kullandığımız sözcükler, dikkat edilirsen yalnızca diğer sözcüklere gönderme yapılıyor. Şeylere ya da düşünceler değil. Düşünmede böyle tanımlanır. Düşünme iki kavram arasında ilişki kurmaktır. Yani sözcükten sözcüğe gönderme yaparız. Yani biz sözcüklere kısıldık ve buna düşünmüyoruz. Ve buna da yapıyoruz. Yani bu durum, bu temsil sorunu bu yönüyle, ona fazla Doğru anlamın kaynı sorunu da sorunsal haline getiriyor. Anlam tüm gösterenlere durumda <gülüyor> yayılıyor. Çünkü bir sözcüğün anlamını açıklamak için başka bir sözcüğe başlıyoruz. Onun da anlamını açıklamak için bir başka sözcüğe başlamak gerekiyor. Bu sonsa değil uzanan bir zincirdir. Yani anlamı aslında hep ertelemek durumundayız. Ama biz ekonomi olsun diye şudur ve budur demeye koşullandırılır. Yani Alman bu yönüyle törsel niteliğini yitirmiştir. Peki bunun yerini ne almıştır? Bunun yerini ve alışamadığımız gösteren ile gösterilenin arasındaki oyun almıştır. Yani anlam bir tür yorum haline gelmiştir. Yani bir köken aramak, bir hakikat aramak yerini sınırsız yaratıma bırakmıştır. bunu bir diğer adı, anlamın yıkımıdır. Böylece gerçekliğe bağlı temsil, temsile bağlı gerçekliğe görüşmüştür. Hakikatin ya da hakikatlerin gündeme gelmesinde bir diğer belirleyici unsur, kullandığımız dilin yapısıdır. Dil, doğal bir yapı değildir. Ve dünyayı yansıtmaz. Niçeye göre insanlar, sözcüklere zincirlenmiş, saldırıya uğramış ya da kafana kısılmıştır. Hakikat istenci, hakikati isteme, bir tür sabitleştirmek, gerçek ve sürekli kılmaktır. Evrensel denen şey, işimize gelen bir akıl modelini tüm dünyaya giydirmektir. Nietzsche, Özde kavramının olduğu gibi en yüksek özde olan Odu düşünen Tanrı kavramının da dilin yapısındaki özne ve nesne ayrımından kaynaklandığını düşünür. Yani mevcut dilsel yapı ortadan kalksa, dilde yeni bir yorumlama ve yeni hakikatler ortaya çıkacaktır. Yani dil dünyayı temsil etmekten çok ona ilişkin deneyimlerimizi ortaya koyuyor. Yani özne ve nesne ayrımı <gülüyor> eylemi yapan da elem arasında yapay bir ayrım oluşturuyor. Aslında hakikat hakikatperest olmak zorunda olan bir özne kurgulanmıştır. <gülüyor> Ve bu aklın uzun kolunun uzanamayacağı bir yerden başvurdu. 1876 tarihli yazısında bir şey şöyle görüyor. Dil her yerde insanlığı hayalete benzer kollarıyla kucaklayarak gerçekten gitmek istediği gitmek istemediği yerlere sürükleyen başlı başına bir güç haline gelmiştir. İnsanlar tümel kavramları kavramların çılgınlığına kapılmış, karşılıklı anlayış yoksulluğu belasına tutulmuş ve o zorba bu sözlüğümüzde O zorba sözcükle kavramların boşluğu tarafından zapt edilmiştir. Sabahtan beri de bunların kavgasını yapıyoruz. Bunun arka planında yine bir dinsel anlayış var. Tanrı'nın kelamı. Tanrı'nın kelamı mutlak hakikat sayılmıştır. Yani başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı'ydı. Yani nesneleri yaratıp adlandıran ve sözün ta kendisi olmak suretiyle şeyin nesnenin zorunlu biçimde var olmasının mutlak dediğini sayılan Tanrı. Sözün kutsallığı böylece sözün kendisiyle bence burası önemli. Sözün kutsallığı, hakikatliği sözün kendisiyle onaylanıyor. Bu tam orta çağımız diyor skolastik düşünme biçimidir. Din de skolastik düşünme biçiminin bir soyutudur. Niçe bu konuda şöyle birim. Korkarım ki tanrıdan kurtulduğumuz yok. Çünkü hala dile inanıyoruz. Sözün merkezde olduğu anlayış kendi başına var olan bir hakikat düzeni ve dilin bu hakikat düzenini yansıttığı inanışını temele almıştır. Sözcükler de kullandığımız sözcükler de konuşanın zihninde önceden mevcut anlamların tepsilleridir. Bunun gerisinde de nihai, sonul bir mevcudiyet, aşkın bir gösteriminin varlığı yer alır. Böylece Böyle bir dayanakla hakikatin belirlenebilmesi gitmesi olanaklı olmuş. Bir anlam düzenini gösteren sözcükler bir köken bir hakikat aramanın aracı haline getirilmiş. Kim hakikati arar? Hakikati istiyorum diyen ne demek ister? Hakikati bizi bir arayışa iten bir tür şiddete maruz kaldığımızda ararız derdikimizdir. İnsanlar doğal bir hakikat isteği bulunmaz. Acı aklı aramaya zorlar. Korusun değişeler sevilen kişinin yalanlarının baskısı altında kalan erkek kıskanç erkektir hakikati arayan. Oysa sevmenin nedenleri sevilende bulunmaz. Nietzsche hakikati bir kadın olarak varsaysak bileler tüm felsefeciler dogmatik oldukları sürece kadınları anlamada da gülüp kalırlar. Şimdiye deyin hakikate yaklaşımlarındaki iğrenç ciddiyetleri ve sıkıntı verici tutumları bir kadının kalbini kazanmanın kaba ve uygun olmayan yöntemleri değil midir? Kesin olan bir şey varsa o da kadının kendisinin elde edilmesine izin vermemesidir. Hakikati istiyorum diye bunu bir karşılaşmanın baskısıyla ister. Söylediğiniz ve eridiğiniz şeyleri kendinizle ve dünyamız arasındaki ilişkilerin bir sonucu olarak görmek yerine yorumlamayı, açığa çıkarmayı ve ifşa edilmeyi bekleyen bir anlam ve veya hakikat olduğunu taahhül ediyoruz. FUKA buna hakikat oyunu diyor. Şimdi tüm bu belirleme çalıştıklarımla söylemek istediğim şu. Dikkatlerin bana göre büyüsü bozuldu. Ve bozulma süreci devam ediyor. Söz gelimi, modern teknoloji ve endüstri dünyayı şireli kutsalsızlaştırdı. Bir başka deyişle, insanlar dünyayı kutlaştırmanın büyüsünden kurtuldu. Şayet yıldızlara bakmak, bir zamanlar tapınmak anlamına gelmişse, putperestlik olmuşsa, gökyüzü kutsalın mekanıysa dua ederken eller niçin yukarıya kaldı? O zaman uzay yolculukları putları sıradanlaştırdı. Onları birinin üzerlerinde yürüdüğü taşlar olarak gösterdi. Kutsal kutbenin dokunulmayan göksel cisimleri onları ayağı altına alan ve çiğneyen insanın erişimine koyan teknolojinin kutsalsızlaştırıcı etkinliğiyle kirletildi. Kutsallıkları dekelendi. Uzaya giden ilk insan Sovyet kozmonop Yuri Gagarin ay üzerinde yürüyen Armstrong ve teknolojinin insanı dünyadan ve yerden kurtaran gücü. Yani yerin hakikatinden uzayın hakikatine fırlatıldı. Buna bir anında model temelsizlik ya da yersiz yurtsuzluk denemelidir. Böylece insan olarak yerdeki köklerimizden soyutlandık. Yerin tikerliklerinden uzayın ufuksuz sosluklarına yöneldik. Yani bizim biçimlendiren yerden kurtuluş aynı zamanda kimliklerin sahip olduğumuz kimliklerin hakikatinden de kurtuluştur. Böylece teknoloji bizi yeri yer yüzünü çevreleyen hurafelerden bu hurafelerin hakikatinden ayırır. Artık insanı, insan denen varlığı onu çevreleyen hakikatlerin dışında algılamak söz konusu. Niçin buna doğru dünyanın masal oluşudur. Ayrıca pardon tutmayacağım, Küreselleşme olgusu dünyayı algılama ve kavrama biçimlerini değiştirdi yaygın etik kodları sorgulamaya başladık ki geçen gün burada etik konusu gündeme gelmişti. Ben de etik mümkün mü diye bu çerçevede etiğin aslında mükemmel olmadığını iddia ettik. İkiniz kalmış. İkiniz kalmış. Küreseleşmiş bir dünya demek mekanı olmayan bir kültür düşünmek demektir. Göstergevi değerler yerinden ediliyor. Ha biz ısrarla Bunda ıı, sürdürebiliriz, sürtülebiliriz. Hakikatlerimize sahip çıkabiliriz. Bu işin özünü değiştirmiyor. Evrensel denilen değerler özgürlük gibi, demokrasi gibi, insan hakları gibi yetkilerini bana göre ve meşruiyetlerini yitirmiştir. Sözün özü. Bir hakikat krizi yaşamaktayız. Nietzsche'nin sözleriyle böyle bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Platon'un Doğru dünyasına ulaşılamadık. Ulaşlamadığı için de bilinemedim. Doğru dünyayı geçersiz kıldık. Geriye hangi dünya kaldı? Görünüşteki dünya. Doğru ile birlikte görünüşteki de geçersiz kaldı. Şimdiye değil, doğru dünyaya hizmet etmiş olan akıl, us, şimdi ne yapacak? Her şey içi boş bir kişiye yuvarlanmaz mı? Şayet herkes geçersiz kılmışsa. Buna Nietzsche dünyanın yiten anlamı diyor. Ölürken hakikate küfredenler çoğalıyor. Teşekkür ederim. Tabii bir öte dünyadan asla söz etmiyor. Yani onu o şekilde yorumlamak. Nietzsche'nin bence çok ciddi bir yanlış okuması. Bunu e, sizin okuduğunuz metinde toplulukların araca falanından bütün devamında... İşte Königsberg'le siz diye devam ederken e, bunu e, bir öte dünyadan söz ediyormuşçasına nice e, bahsediyor. E, bunun vurgulandası şunun için önemli. Tam da e, hakikatin ancak e, insanda kendini açığa çıkarabileceği düşüncesi ve bunun e, kutlu sonunda onu bu demokratik leşme ya da eşdeğer bir e, hakikatler yüzlemenin oluşturulması e, bağladığı güzel bir şekilde eğer bunun başladığı varsa aslında e, bu kanla başlayan bir e, şey yani bu, burada e, niçeden başlayarak kamta haksızlığı yapmamak e, gerektiğini e, düşünüyorum e, Kaskol babalığı değil mi? Bir sadece e, hatırlatma. Tabii burada Nietzsche'nin ya da Kant'ın avukatları yapmaya gerek yok. Yani ben öyle de bir değerli bir muktabeyi. Fakat şu yazı çok atık. Nietzsche kan arasında muazzam bir amaç vardır. Yani ben de Kant'ı bekseyemem. Kant, yani Ugaraya tuzlar ekmiştir. Sorun öte dünya olması değil. Bir numenden bahsetmek, aklın sınırını çizmek bence büyük bir yanlıştır. Yani aklın sınırına çizmek demek, İnancı yol açmak Bu isterseniz ya da kabul edeyim de etmeyin bir öte dünyadır. Türkçesi budur. Yani öte çünkü siz, siz aklı sınır çizdiğiniz zaman inancı yer çoktur. İnancın da gidebileceği yer çoktur. Yani bu bunun öte ya da belli olmasının bir anlamı yok. Siz inancı sınır çekemezsiniz ki. İnancı sınır çekemezsiniz. İnancı sınırı sınırı Aklın çekemezsiniz. Aklı sınırını da düşemezsiniz. Yani o öyle bir yetkiniz yok bize. Yani Kant'ın yanlışı bana göre aklı, aklı tabulaştırmak, aklı sınır çizmek, aklı tabulaştırmak demektir. Buna aklımız yok bizim. Yani aklın ne olduğunu biz bilemiyoruz. Yani Kant'ın aklıyla aklı bakmak mümkün. Fakat akıl sadece o değildir. Demektir. Sanat dünyası bunu açık bir örneğidir. Kant bir sanatçı değildir. Bu yüzden bunu bilemez. Sanat dünyası aklın sınırsız gücünün kanıtıdır. ne demek? Güzel şey <gülüyor> yapmak istemiyorum, ben tam bir şey olarak diyeyim. E, Kant'ın yanlışları elbette var. ayrı bir konu. Ama e, bunun üzerinden gidip bir Kant'ın ayrı bir dünya ve bir e, ayrı bir hakikat yüzlemini ima ettiğini söylemek, bence ciddi bir Kant yanlış okuması. E, tam da bu e, hakikatin... E, i̇nsan merkezinde kendisini ancak açabileceğinin başlatıcısı ki bunu hayretlerle söylüyorum söylüyordu bu kampla başlayan bir şey. Teşekkür ederim.